Kureyş Suresi Mekke'de indirilmiş olup 4 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in güven ve barış anlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların kadrini bilmiş olmak için yalnız bu evin Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler. Kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rablerine kulluk etsinler.